Allah Teala'nın fîktabil kerim ve inne cundan aleyhumul galibun. E galibun. Değerli kardeşlerim, hepimizin bildiği insanoğlunun yaratılış kıssası vardır. Allah Subhanahu ve Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmış, meleklere Adem'e secde edin demiş. Melekler secde etmiş, illâ İblis eba İblis, şeytan aleyhillâne Allah'ın emrine asi gelmiş ve Allah'ın Allah emrine asi gelmiş Adem aleyhisselama secde etmekten üst çevirmiştir. Ve arkasından Allah subhane ve teala tarafından kıyamet gününe kadar kendisine mühlet verilmiştir. Daha açık bir ifadeyle kıyamet gününe kadar Rabbine isyan etmeye Rabbine isyana çağırmaya insanları Allah'a isyan etmesi için vahyetmeye andışmıştır. İşte o gün kardeşler bir savaş başlamıştır. Ve bu başlayan savaşın ismi Tevhid ve Şirk Savaşı'dır. Tevhid ve Şirk Savaşı'nın başlangıcı bu kıssada başlarken bitiş süresi ise sen yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet verilenlerdensin diyor Allah subhanehu ve teala. Bu savaşın bitiş süresi ise insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar devam edecektir. Bundan dolayı hutbenin başında okuduğum ayette Allah subhanehu ve teala bizim ordumuz galip gelecektir diyor bu savaşın taraflarından taraftarlarından bir kesime onlar bizim ordumuzdur diyor yine ikinci okuduğum ayette dikkat edin galip gelecek kazanacak olan Allah'ın hizbidir diyerek Allah subhanahu teala bu savaşın taraftarlarından bir kısmını kendi hizbi kendi taraftar olarak beyan etmiştir İşte bu taraf tevhid ehli Allah'a iman eden, Allah'a ibadet eden, ona şirk koşmayan, ona şirkten beri olan ve müşriklerden de beri olan bir cemaattir, bir topluluktur, insan grubudur. Bu savaşın diğer tarafında ise aslında bizzat şeytanın kendisi vardır. Çünkü bu savaşı ilk başlatan o şeytandır. Ancak şeytan bu savaşı dünyada zahir olarak kendi taraftarlarıyla Kendi vahyettiği gruplarla insanlar eliyle sürdürmektedir Bundan dolayı Tevhid ehlinin karşısında Aslen Şeytan olmasına rağmen Zahirde Görünen şeytanın taraftarları Şeytanın vahyettiği kesimlerdir Arkadaşlar bu savaşın Tabiatını anlayabilmemiz için Tevhidin tabiatını da anlamamız lazım Şirkin tabiatını da anlamamız lazım. Kur'an-ı Kerim özellikle 13 yıl boyunca Mekke'de tevhidin tabiatını apaçık bir şekilde ortaya koyduğu gibi şirkin de tabiatını apaçık bir şekilde ortaya koymuştur. Buradaki amaç bu savaşı tevhid ehlinin sağlıklı bir şekilde yürütebilmesidir. Tevhid ehli bu savaşı sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için Tevhidin tabiatını, Tevhidin aslını, Tevhidin özelliklerini, Tevhidin mahiyetini de bilmesi gerekir. Şirki ve şirk elini, onların tabiatını, onların mahiyetini de bilmesi gerekir. Bundan dolayı Allah ﷻ ve teala nusarru fala yati ve testebine sabilu'l mujrimin bir taraftan tevhidi ve Tevhid elini beyan ederken. Tevhid ehlinin yolunu açık bir şekilde ortaya koyarken bir taraftan da şirkin, küfrün, fıskın ve fucurun ve mücrimlerin yolunu da beyan etmektedir. Bugün tevhid ve şirk savaşında bizzat yer almayan ve ben Müslümanım diyenler ya da kendisinin bu savaşta yer aldığını zannedip aslında bu savaşın kıyısından ve köşesinden geçmeyenler tevhid ve şirkin tabiatını anlayamamış kimselerdir. Tevhid ve şirkin tabi savaşında ama başımıza şöyle şöyle şöyle sıkıntılar gelecek diyenler tevhid ve şirkin tabiatını ve bu savaşın mahiyetini anlayamamış kimselerdir. Tevhid ve şirkin savaşında yer aldığını zanneden ama bu savaşın güllerle dolu bir yoldan geçeceğini zannedenler bu savaşın rahatlık içerisinde sürdürülecek bir savaş olduğunu düşünenler. Bu savaşın sabah işine git, akşam evine gel, rahat, huzur, ferah içinde bir dünya yaşa. Bu savaşın böyle seyredeceğini zannedenler ne tevhidin tabiatını anlamışlardır ne de şirkin tabiatını anlamışlardır. Değerli kardeşlerim tevhid beyaz, şirk işte siyahtır. Bir arada bulunması mümkün olmayan iki dinin ismidir. Değerli kardeşlerim, tevhid ayrı bir mevsim, şirk ayrı bir mevsimdir. Aynı anda kış ile yaz yaşamak, aynı anda soğuk ile sıcağa maruz kalmak, aynı anda güzel ile çirkine bir arada bulundurmak nasıl mümkün değilse tevhid ile şirkin de bir araya gelmesi, uzlaşması, birbirinden razı olması, bir orta yol bulması mümkün değildir. Çünkü bu ikisi birbirine düşman iki topluluktur. Hac suresinde dediği gibi işte bu iki grup Rableri uğruna birbirine düşmanlık eden iki taifedir diyor. Ha hasmani ihtasamu fi rabbihim. Onlar Rableri hususunda birbirine düşmanlık yapan iki tayfedir diyor. Tevhid sadece ama sadece Allah'a ibadeti esas kılarken, şirk Allahla beraber başka varlıklara da ibadeti esas kılan bir din ismidir. Her iki dinin olmazsa olmaz koşulları vardır. Her iki dinin olmazsa olmaz şartları vardır. Her iki dinin Olmazsa olmaz kayıtları vardır. Bundan dolayı iki dinin bir arada yaşaması mümkün değildir. Bu tabiatından dolayı Allah subhanehu ta'ala Sen Yahudilerin ve Hristiyanların dinine yani şirk dinine uymadığın sürece onlar senden razı olmazlar. Çünkü şirk dininin kendilerine esas kayıtları vardır. Sen tevhid ehliysen ona muhalifsin. Seni bir muhalif olarak içinde barındırmazlar. Bakın arkadaşlar bunun en canlı örneği günümüzde yaşadığımız demokrasi denilen sistemdir. Demokratik sistem içerisinde sağcı olur. Demokratik sistem içerisinde solcuyu barındırır. Demokratik sistem içerisinde kapitalizmi ve kapitalisti barındırır demokratik sistem içerisinde ateisti, deisti barındırır. Demokratik sistem içerisinde muhafazekarı barındırır. Demokratik sistem içerisinde kesinlikle tevhid ehlini barındırmaz. Aynı şekilde tevhid ehli de farklı farklı düşüncelere, farklı farklı menheçlere rağmen Rabbini birleyen herkesi kendi bünyesinde barındırır. Ama zerre kadar Allah'a şirk koşan bir kimseyi kendi bünyesinde barındırmaz. <gülüyor> Değerli kardeşlerim, tevhid ve şirkin mahiyetini bu şekilde anladıktan sonra artık Kur'an-ı Kerim'de le illem minna azabun eğer vazgeçmezseniz bizden size acı bir azap dokunacak. Biz sizi taşlayacağız diye müminleri tehdit eden şirk ehlinin bu sözlerinin altında yatan gerçeği anlamış bulunursunuz. Tevhid ve şirkin tabiatını anladığınız zaman bu yolun güllerle dolu bir yol olmadığını görürsünüz. Adam bana soru soruyor. Hocam diyor. Şöyle şöyle söylersek tutuklanacağız. Bu sorunun altında yatan endişe tevhid ve şirk, sahi, tevhid ve şirk savaşını soruyu soranın anlamadığını gösteriyor. Eğer sen tevhid ve şirk savaşının mahiyetini bilseydin, tevhid ehli olmanın neticesinde parçalara ayrılacağını, yok edilmeye çalışılacağını, zindanlara atılacağını, iftiralara uğrayacağını bilir ama başımıza böyle bir şey gelebilir mi diye sormazdın. Değerli kardeşlerim, bunları anlattıktan sonra tekrar başa dönüyoruz. Tevhid ve şirk savaşında Tarafsız olmak yoktur. Tevhid ve şirk savaşında ya ayetlerde okuduğum gibi Allah'ın cündünden, askerlerinden, Allah'ın hizminden, Allah'ın taraftarlarından yana olursunuz. Ya da karşı tarafta şirk tarafından olursunuz. Hocam ben tevhid ehliyim ama ona yardım etmiyorum. Tevhide yardım etmiyorum. Tevhid davetine yardım etmiyorum. Siz varlığınızla şirk davetini güçlendiren bir fersiniz arkadaşlar bunu bilin. Değerli kardeşlerim buraya kadar anlattıklarımdan bir özet çıkartacağım. Daha doğrusu özetlemeyeyim de bir sonuç çıkartacağım. Bu savaşta mutlaka bir tarafınız olmak zorundadır. Bu savaş insanın yaratıldığı gün başlayan ve yeniden diriltileceği insanın yeniden diriltileceği güne kadar devam eden bir savaştır. Bu savaşta mutlaka ama mutlaka bir Tarafınız olmak zorundadır. Taraftar olmak zorundasınız bu savaşta kardeşler. Eğer tevhid ehliyseniz ya tevhid davetinin bizzat davetçisi olarak ya tevhid davetçilerinin yardımcıları olarak mutlaka ama mutlaka bu savaşta yer almanız gerekmektedir kardeşler. Bu savaşta tarafınızı ortaya koymak zorundasınızdır. Nuh aleyhisselam 950 sene Allah'ın dine davet ettikten sonra kavminden birçok eziyet ve sıkıntı görmesinin tek bir sebebi vardır. Bu savaşta tarafını belli etmiştir. İbrahim aleyhisselam'ın ateşe atılmasının tek bir sebebi vardır. Bu savaşta taraf olmasıdır. Musa aleyhisselam'ın Firavun'un tehditleri ve zulmüyle karşı karşıya gelmesinin tek bir sebebi vardır. Bu savaşın taraftarı olmasıdır. Ashab-ı Kehf'in yurdunu terk edip mağaraya sığınmasının, korku içinde, endişe içinde bekleyişinin tek bir sebebi vardır. Bu savaşta taraf olmalarıdır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin iftiraya uğramasının, Taif'te taşlanmasının, Uhud'da yüzünün yaralanmasının tek bir sebebi vardır. Bu savaşta taraf olmasıdır. Bilal Habeşi'nin kızgın topraklar altında ahad ahad inlemesinin tek bir sebebi vardır. Bu savaşta taraf olmasıdır. Ammar bin Yasir'in onlarca işkenceden geçmesinin, Yasir'in şehit edilmesinin, Sümeyye'nin şehit edilmesinin tek bir sebebi vardır. Bu savaşta taraf olmalarıdır. Sizler de gerçekten hakkıyla tevhid ehliyim diyorsanız, bu savaşta mutlaka taraf olmak zorundasınız. Bu savaşın taraflarından eğer tevhidliyseniz tevhid elinin tevhid tarafını seçmek zorundasınız. İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi "Men ensar ilallah Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir?" dediği zaman "Nahnu ensarullah biz Allah'ın yardımcılarıyız" diye Tarafınızı belli etmek zorundasınız. Değerli kardeşlerim, burada taraf olmak bir tercih meselesi değildir. Tevhid davetinde taraf olmak müstehaplardan bir müstehap değildir. Tevhid davetinde taraf olmak sizin olsa da olur, olmasa da olur diyeceğiniz bir tercih değildir. Tevhid davetinde taraf olmak, la ilahe illallah'a şahitlik etmenin bir gereğidir. Eşhedü en la ilahe illallah dediğiniz zaman ben tevhide şahitlik ediyorum. Ben tevhid tarafındayım. Ben bu savaşta tevhid ehlinin yanındayım demektir. Eşhedü en la ilahe illallah ben tevhid ve şirkin savaşında şirk ehlinin karşısında tevhidin tarafındayım. Allah'ın cündünün Allah'ın askerinin, Allah'ın hizbinin, Allah'ın taraftarının yanındayım demektir. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, bu mübarek günde, bu mübarek saatte, bu mübarek mekanda ve bu mübarek ortamda size nasihatim mutlaka taraf olun. Ben taraf oldum diye değil, boş boş oturmak değil. Nuh Aleyhisselam gibi Rabbinliği dağtu, kavmiyle ilan ve nehrâ gece gündüz durmaksızın çalışmanız gerekmektedir. Bu savaşta taraf olmak uykudan vazgeçmektir. Bu savaşta taraf olmak sevdiklerinizden vazgeçmektir. Bu savaşta taraf olmak dünyanın güzelliklerinden vazgeçmektir. Bu savaşta taraf olmak. Vaktinizi sadece bu savaşta tevhid ehlinin kazanması için harcamak, heba etmektir. Bu savaşta taraf olmak, dilinizle, kalbinizle, bedeninizle, bütün vücudunuzla bu savaşta galip gelebilme mücadelesi vermektir. Sabahtan akşama kadar çalışarak, akşamdan sabaha kadar uyuyarak bu savaşın taraftarı, tevhidin taraftarı olamazsınız. Sabah sekizde işine git. Akşama kadar çalış. Akşam bir hafta, haftada bir gün veya iki gün sohbete git. Arkasında da ben tevhid şirk savaşında tevhid ehli'nin taraftarıyım de. Bu bu mümkün değildir kardeşler. Sen bizimle birlikte koşmuyorsun ki nasıl taraftarsın? Sen bizimle beraber inlemiyorsun ki acıdan nasıl taraftarsın? Sen bizimle beraber dünyanı feda etmiyorsun ki hani bizim tarafımızdasın sen göremiyoruz biz seni sen bizimle beraber sevdiklerinden vazgeçmiyorsan bizim tarafımızda olduğunu iddia etme sen bizimle beraber dünyadan ve içindekilerden vazgeçmiyorsan bizim yanımızda olduğunu iddia etme sen bizimle beraber vaktini tevhid davası için harcamıyorsan ben de sizinle beraberim deme sen bizimle beraber malını bu yolda heba etmiyorsan sen bizimle beraber olduğunu iddia etme. Ancak kendi nefsini kandırırsın. Ne Allah'ı ne de müminleri kandırma mümkün değil. Değerli kardeşlerim bu sözleri uyanmanız için her bir Müslümanın her bir bireyin uyanması için bilinçli bir şekilde seçerek söylüyorum. Her birimizin koşturması lazım. Her birimizin gayret etmesi lazım. Bir örnek vereyim size. Çok sevdiğiniz bir ablanız, bir tanıdığınız ablamız. Ona iftira atılıyor. Ona zinakar deniyor. İnsanlar hep bir ağızdan kora halinde tezahürat edercesine onun zinakar olduğunu söylüyor. Yerinde oturursan o ablanın tarafında değilsindir. İşte eşhedü ellâ ilâhe illallah demek o ablanın yanına gidip onun tertemiz olduğunu, iffet sahibi olduğunu haykırmak demektir. İşte o ablanın yanında olabilmek için bu bağıranları susturmak lazım. İşte o ablanın yanında olabilmek için bu bağıranların getirdiği delilleri, o ablanın suçlu olduğuna dair getirdiği delilleri iptal etmek lazım. O ablanın yanında olabilmek için o ablanın etrafında daha çok insanların birleşmesi için gayret etmek lazım. Arkadaşlar, verdiğim örnekte yanında bulunmamız gereken, taraftar olmamız gereken Allah Subhanahu ve Teala'dır. Allah göklerin ve yerin ilahı, tek ilahı iken bugün insanlar Allah'a iftira atmaktadırlar. Allah'a iftira atmaktadırlar. Allah gibi biz de yönetebiliriz diyerek, Allah gibi biz de idare edebiliriz diyerek, Allah gibi insanlara biz de kanun koyabiliriz diyerek... Allah'a büyük bir iftira atmaktadırlar. İşte eşhedü ben şahitlik ediyorum ki demek Allah'a iftira atanların karşısında bulunmak onları susturmaya çalışmak onların delillerini iptal etmek ve seninle beraber olacak kimseleri bulup sayıyı çoğaltmakla mümkündür. Sayı çoğalır veya çoğalmaz onu bilemeyiz bizim için keyfiyet önemlidir kemiyet değil ancak senin gayretin mutlaka ama mutlaka bu olmak zorundadır şahitlik dile getirilmediği müddetçe şahitlik haykırılmadığı müddetçe şahitlik düşmanlara karşı hakkı açıkça beyan etmediği müddetçe şahitlik değildir Allah'ın tek bir ilah olduğunu kalben bilmeyin bana hiç faydası yok ne zaman ki Allah'ın tek bir ilah olduğunu bildin, onun tek bir ilah olduğunu haykırdın, ondan başka ilah edinenlerin karşısına Ashab-ı Kehf gibi Rabbuna Rabbus semavati vel ardi hakka haykırdın. İşte o zaman sen Allah'ın taraftarı, işte sen o zaman Allah'ın hizbi, işte sonun zaman Allah'ın ordusundan olacaksın kardeşler. Allah'ın desteği, Allah'ın yardımı, Allah'ın nusreti ise Fa ayedna olanlar âmanu âla her zaman Allah'ın taraftarlarına gelecektir diyoruz. Ve elhamdülillah rabbil alemin. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillahi vahpete ve salat ve men la nabiye ba'de. Değerli kardeşlerim, hocam anladık Allah'ın dininin taraftarları olmamız lazım dediniz. Burayı anladık. Şunu anladık ki. Bu bir tercih değildir. Bu bir müstahap değildir. Bu nedir? Bu bir zorunluluktur. Mümin için tevhidin ve tevhid taraftarlarının yanında olmak bir zorunluluktur. Peki pratik olarak ne yapabiliriz? Bir, La İlahe İllallah öğrenmek için gece gündüz La İlahe İllallah ilgili, tevhid ile ilgili, akide ile ilgili kitaplar okuyarak, bu konuyla ilgili konuşan hocaları dinleyerek, vaktinizi tamamen buraya ayırarak bir adım atabilirsiniz hani şirk eline karşı delille hüccetle savaşacağız ya İbrahim aleyhisselam şirk eline karşı hüccetle savaştı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de müşriklere karşı Medine'de ehli kitaba karşı hüccetle delille ilimle savaştı bugüne kadar yaşayan İslam alimleri ehli bidata karşı hüccetle ve delille savaştı bu savaşta yer alabilmek için öncelikle hüccetini ve ilmini artırmak zorundasın. En azından bu kadarını yapmak zorundasın. En azından bu kadarıyla işe başlamak zorundasın bu bir. 2. Tevhid daveti her zaman yeni gelenlere, yeni katılımlara ihtiyaç hisseder. Tevhid daveti her zaman yeni katılımlarla Yeni gelenlerle güç ve kuvvet bulur. Bundan dolayı Yasin suresinde Allah teala Biz o kavme iki tane elçi gönderdik. Üçüncüyle onları güçlendirdik buyurmuştur. O halde Tevhid davetçilerinin arkasında bir üçüncü olabilmek gayretinde olacaksın. Onların gücünü güçlendirmek, onların kuvvetine kuvvet katmak, Hocam ben hiçbir şeye karışmıyorum, işte geziyorum ben, devamlı dolaşıyorum. Kenarda duruyorum, işte elden ne gelirse böyle bir şey yok. Burada, bu dağ, bu savaşta kenarda durmak yok. Ya Allah'tan korkmak lazım. Bir tarafta tevhid ehli var, bir tarafta şirk ehli var. Savaşıyorsun, savaşıyor. Hocam ben kenarda duruyorum demek ne demek biliyor musunuz? Ben bu savaşı türbünden seyrediyorum demektir. Bu kimseler imanlarını kontrol etsinler inşallah. Bu kimseler tevhidlerini kontrol etsinler. Bu kimselerin kalbine dünya sevgisi işlemiş. Dünya sevgisi dünyaya dair bir şeylerini kaybetmekten korktukları için onları tribüne çekiyor. Onları tribüne çekiyor. Arkadaşlar tribünde oturarak bu savaşı seyrederek tevhid davasının taraftarı Allah'ın taraftarı olamazsınız. Bundan dolayı en azından ilim tahsil ederek en azından İlimle, hüccetinizi artırarak bu savaşın taraftarı olmaya başlayabilirsiniz. Bu bir. İkincisi, bu savaşın taraftarlarını davet yoluyla artırarak bu davaya hizmet edebilirsiniz. Dedi ki üçüncüler, dördüncüler, beşinciler bu davaya destek verir. Kendin bizzat bu davaya destek vermekle mükellefsin. Artı yeni destekçiler bulmakla mükellefsin. Ebu Bekir radıyallahu anh. Ali radıyallahu an ve Osman radıyallahu an ve diğer sahabilerin Mekke'de durmaksızın davet ve de bulunmalarının sebebi işte yeni üçüncüler, yeni dördüncüler bulup tevhid davetini güçlendirmekti. O halde kenarda durmak yok. Bir, bizzat savaşın içine girmek, savaşın içinde tevhid taraftarlarıyla yer almak lazım. İki, Buraya taraftar çekebilmek için koşturmak ve uğraşmak lazım. Bu da üç. Arkadaşlar tevhid davetinin ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar maddi ve manevi ihtiyaçlardır. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوْوَةِ Onlara karşı hazırlık yapın. Ayetini İslam alimleri hem imani hazırlık hem de maddi hazırlık olarak tefsir etmişlerdir. İmani hazırlık... Hüccet elde etmekle mümkünken maddi hazırlık elimizdeki maddeyi sadece kendi ihtiyaçlarımız için, elimizdeki maddeyi sadece kendi isteklerimiz için harcamamaktır. Geçenlerde Konya dışından bazı arkadaşlar beni ziyaret etti. İçlerinden infak topluyorlar ve esir eşlerine yardım ediyorlar ama güçleri yetmiyor. Kiraları ödeyemiyoruz diyorlar. Dedim ki herkes kendi kirasını ödeyebiliyor mu? Evet. Herkes kendi elektrik faturasını ödeyebiliyor mu? Evet. Herkes kendi su parasını ödeyebiliyor mu? Evet. Herkes kendi doğalgaz parasını ödeyebiliyor mu? Evet. Herkes kendisi için pazara çıkabiliyor mu? Evet. Eşlerin, emanetlerin, esir eşlerinin, şehit eşlerinin çocuklarına ev kirası kalmıyor. Burada nifaktan başka hiçbir şey yoktur. Burada kişinin kendi nefsine öncelik tanımasından başka hiçbir şey yoktur. Burada emaneti bir kenara itip, kendi nefsini tercih etmekten başka hiçbir şey yoktur. Bundan dolayı kardeşler, tevhid davasına yardım etmek, aylık 50 lira infak etmek değildir. Tevhid davasına yardım etmek, 5 kişi birleşip, 200 lira toplayıp bir şehit ailesinin, bir esir ailesinin, bir ihtiyaç sahibinin kirasını ödemek değildir. Tevhid davetine yardım etmek sadece zaruri ihtiyaçlarını karşılayıp geri kazandığın her şeyi bu yolda sarf etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmıştır. Ashab-ı kiram bunu yapmıştır. Bizden önceki tevhid davetçileri bunu yapmıştır. Bugün kendisinin tevhid davetçisi olduğunu iddia edenler bu yoldan gitmezse bu yoldan gitmezse sonuç tevhid daveti olmayacak sonuç hüsrandan başka hiçbir şey olmayacaktır değerli kardeşlerim tevhid davetine başka nasıl yardım edebiliriz dediğiniz zaman bir şey daha söyleyeceğim ben size bugün sosyal medya oldukça güçlü bir mecradır yine geçen hafta pazar günü bazı kardeşler ziyaret etti uzun zamandır görüşmediğimiz kardeşlerdi Onlara şu soruyu sordum. Benimle ve bizimle şehadet ekiple ilgili 3 tane olumlu durum vardı. Bu olumlu durumu neye bağlıyorsunuz dedim. Bana cevaplar verdiler. Bu cevapların verdiklerinin tamamı benim yanımda değiller. Benimle beraber hareket etmiyorlar. Benim şehrimde değiller. Uzun bir süre beni görmemişler ama verdik cevap, cevap verebiliyorlar. Nereden? Çünkü sosyal medyadan takip ediyorlar. Arkadaşlar sosyal medya ve bu yolla davet ve tebliğ oldukça güçlü bir davet ve tebliğdir. Vallahi günlük 8 kişi, 10 kişi, 5 kişi bize yazıyor. Dini öğrenmek isteyen, tevhidi öğrenmek isteyen, la ilahe illallah öğrenmek isteyen onlarca kişi bize yazıyor. Bunlardan bir tanesine vesile olmanız, bunlardan bir tanesine sebep olmanız dünya ve içindekilerin tamamından size faydalıdır. Bundan dolayı sosyal medyaya önem verin. Sosyal medyaya önem verin derken tevhid davetini bu mecrada yaymanın, bu mecrada ulaştırmanın, insanlara götürmenin yollarını mutlaka arayın diyorum. Bir hutbede ancak bu kadar söyleyebileceğim, fazla söyleyebileceğim bir şey aslında daha çok fazla şey söyleyebilirim ama vermek istediğim mesaj belli. Bu savaşta tarafsız olmak yok. Hani meşhur bir söz vardır ya, tarafsız olan bertaraf olur diye. Bu savaşta tarafınız dediğim haliyle ve dediğim şekliyle tevhid ehlinin tarafı değilse sizin sonunuz helak ve üsran olacaktır. Çünkü Allah subhane ve teala <gülüyor> Ayaklarınızı sabit kılar, ayak sebatı ancak bu dine yardım etmekle ve bu tarafta olmakla mümkündür. Ve alhamdulillah rabbi ala min inşallah saf tutulmardı